1842 numaralı konu Ensar'dan Ümmü Malik el-Bezîye'nin yağının bereketlenmesi Ümmü Malik el-Bezîye bir dağarcıkta peygambere hediye olarak yağ gönderdi çocukları ondan katık olarak biraz yağ istediler halbuki yağ kalmamıştı bahsi geçen dağarcığa vardı baktı ki içinde bir miktar yağ duruyor ondan sonra bu tulumdan devamlı yağ alıyor ve ihtiyacını karşılıyordu bir gün tulumu sıktı ve ondan sonra tulumda yağ bulamadı Hz. Peygamber'e gelerek durumu anlattı, Hazreti Peygamber, sen yağ sıktın mı, diye sordu, kadın, evet deyince, Resulullah eğer sen dağarcığı sıkmasaydın, o şekilde bıraksaydın o daima yağ dolu olarak kalırdı, buyurdu.